Elhamdülillahi Rabbil Alemine hamden, kethiren, tayyiben, mübareken fîh. Kema yenbegî li celâli vecihihi ve li azîmü sultânih. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlikî ve safbihî. Ve men tebi'ahû bi ihsanin ecmaînet tayyibînet tahirîn. Emma ba'd. Burada Evliyaullah'ın hayatını, sözlerini ihtiva eden tavakat Sofiye'yi okuyoruz. Çok mühim şahıslar, çok alim, çok değerli kimseleri tanımış oluyoruz. Allah onların şefaatleri cümlemizi erdirsin. Onlarla beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin cümlemizi. bugün Ebu'l Hüseyin En-Nuri Hazretlerinin bölümü bitecek. Yeni bir bölüme geçeceğiz. Bunları okumaya başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizlerden hediye olsun diye aline, ashabına, etbaına evliyaullah ve salihlerinin ruhlarına bu beddeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye toplanmış olan siz kardeşlerimin ahirete göçmüş bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına bizlerden hediye olsun, ruhları şad olsun, kabirlerin nur dolsun, memnun ve mesrur olsunlar diye Rabbimiz bizi hem dünya hem ahirette rahmetine erdesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, iki can saadetine mazhar eylesin diye bir fatiha, üç iflas şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. kâlen nûriyyû men akalel eşya'e billâh fe rucu'uhu fi şey'in ilallah Daha önceki rivayetlerin ravilerinden gelen bu yeni rivayete göre ki kimmiş o raviler? Ebu'l-Hüseyin el Farisi müellife anlatmış. O İbrahim İbni Fatih'ten duymuş. O da Ebu Hüseyin'in Nuri Hazretlerinden duymuş. Aynı ravilerden gelen bilgiye göre Ebu Hüseyin'in Nuri Hazretleri bu sözlerinde şöyle buyuruyorlar. Menakale'l eşya ebillah. Kim varlıkları Allah'la akleder, anlar, tanırsa Terrucu hûfî künli şeyin ilallah her şeyde rucuu dönüşü Allah'a olur. Allah'a döner. Şimdi biliyorsunuz söyledik geçtiğimiz derslerde de la ilahe illallah aşikare tevhiddir. Allah'tan başka ilah olmadığını söylemiş oluyoruz la ilahe illallah deyince. Tamam. Yani lata uzaya, aya, güneşe, puta, taşa, ağaca tapmıyoruz. Onları ilah değil diye biliyoruz. İlah olmadıklarını, mabut olmadığını. Sadece Allah var. Mabut olarak ibadete layık olan sadece Allahu Teala Hazretleri diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Allah var Allah'tan gayri mabut, ilah yok diyoruz. Tamam. Bu kainatı yaratan alemlerin Rabbını tanımaktır. Birlemektir. Tevhiddir. Güzel. Buna aşikare görünen tevhid deniliyor. Bir de La havle ve la kuvvete illa billah var. La havle ve la kuvvete illa billah bize bir başka şeyi söylüyor. Bütün güç ve kuvvet Allah'ladır. Allah'tadır. Allah'tandır. Her şey gücünü O'ndan, O'nun vergisinden alıyor. Allah dilemezse hiçbir şey olmaz. Allah müsaade edince bir şeyler olabiliyor. Güç ve kuvvet ancak Allah'tadır. Allah'ın elindedir, Allah'ın kudretidir. O'nun tezahürüdür gibi bir mana ifade ediyor. Bu da Allahu Teala Hazretlerinin gizli tevhididir bu. Yani kainatta başka bir söz sahibi, kuvvet sahibi, efendim rey sahibi, fikir sahibi, hüküm sahibi yok. Hüküm, egemenlik, hakimiyet, güç, kuvvet, saltanat sadece Allah'tadır. O onun dediği olur. O müsaade etmezse hiçbir şey olmaz. Cümle işler Halık'ındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Bir yaprak kapıldamaz bir efendim çöp, saman çöpü oynamaz yerinden. Her şey onunla oluyor, onun bilgisi altında oluyor. O bir şeyin olmasını istediği zaman, kün diye emir buyurunca oluyor. Yaratan o, öldüren o, olduran o, hareketin sahibi o, efendim, gücün, kuvvetin sahibi o. Onun için e, Allah'ın varlığının delillerinden birisi de varlıklarda asıl olan durgunluktur, sükünettir. Hareket bir tesirden dolayıdır. Efendim, madem bir hareket, birçok hareket var ki o halde ilk muharrik Allahu Teala Hazretleridir diye Allah'ın varlığını buradan da kavrayabiliyor. Allah'ın varlığına delil arayanlar. Biz de bu gizli tevhide derin, anlamı çok derinlerde olan, ancak yüksek insanların, ariflerin sezip, benimseyip kavrayabileceği bu tevhide de ulaşmalıyız. Bunu da kavramalıyız tam tevhid ehli, tam muvahhid olmak için. Başına bir hal geliyorsa Allah'ın kaderinden geliyor, bir olayla karşılaşıyorsa Allah nasip etmiş ondan oluyor bir şey olacaksa Allah'tan istemeli, veren odur, olduran odur diye o hakikatleri kavramalıyız. Şimdi bütün varlıkları böyle Allah ile bilen Allah'ın varlığı olduğunu, yaratığı olduğunu, onun emri olmadan bir şey olmadığını, güç, kuvvetin Allah'ta olduğunu anlarsa bir insan, varlıkları Allah ile bilirse aklederse, kavrarsa varlıkların Allah'la alakasını anlarsa olan her şeyin Allah'tan olduğunu kavrarsa o zaman fe uhu fi şeyin ilallah her şeyde Allah'a iltica eder, Allah'a rücu eder aman yarabbi der, sen bilirsin der senden istiyorum der, sen beni koru der, sen bana yardım et der her şeyde Allah'a döner gerçeği bulmuş olur, gerçek de o Allah'tan başkasından insan bir şey istese, istesin. Olmaz. Umduğu dağılara kar yağar, istediği olmaz. Allah kendisinin muradı olmadan bir şeyin olmadığını ona anlattırır. Birisinden bir şey umar, umduğu boşa çıkar. Birisinden bir şey bekler, beklediği boşuna çıkar. Bu da nedendir? Allah onu gene yanlışını düzeltmek istiyor gene ona bir hayır murad ediyor ediyor da ondandır. Bu şuuru kazandı mı insan? Tabi irfanın, tevhidin çok yüksek bir noktasına ulaşmış oluyor. Burada demek istiyor ki müellif, yani her şeyin madem Allah'ta olduğunu biliyorsun, Allah'a bağlan, Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et, demek istiyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilen eşyayı Allah'la atleden kimsenin rücuu Allah'a olur. İnanın sen de öyle yap. Diye burada bir gizli nasihat var bize? Sözün altında bu kuru bir malumat vermek tarzında değil. Sen de öyle olduğunu bil de Allah'a dayan. Allah'a tevekkül et demek yani. Rücu'un efendim Allah'a olsun. İltican Allah'a olsun demek. Bize de lazım olan bu söz zaten. Onun için bunu nasihat olarak algılayın ve Allah'a tam tevekkül edin. Allah'tan isteyin. Allah'a dayanın. Allah'a dayan, sağe sarıl, hikmete ramol ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol, diyor. Kim? Mehmet Akif rahmetli. Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et saye sarıl. Yani çalış ya bala, tembel durma. Hikmete râm ol. Güzel bir bilgi, malumat efendim bir şey gördün mü ona teslim ol. İlme, irfana teslim ol. Başka yol bilmiyorum diyor. Yani biz ne yapacağız? Başarı için ne lazım? Allah'a tevekkül edeceğiz. Gayret edeceğiz. Efendim ilme, irfana sarılacağız. İlme irfana sarılmadan, tembellikle iş olmaz. Allah'a dayanmazsan, nereden ne umarsan Allah onların boşluğunu sana gösterir. Elin havada kalır, bir şey geçiremezsin eline, bir de efendim gayret edeceksin, imtihan dünyasındasın, çalışacaksın, çalışmadan, çabalamadan, yengeyelik yatmak olmaz. Dedelerimiz güzel söylemişler, hoşuma gidiyor tatlı söylüyorlar. Onlar sözü tatlı olmasına çok dikkat etmişler. Armut piş, ağzıma düş. Armut ağacının altına yatacak. A yatacak. Ağzında havayı açacak. Armut pat diye ağzına düşecek. E bir adam kalk da çık biraz, işte beğendiğim bir armudu kopar. Yok, çalışmayacak. Aşağı yatacak. Ağzında havayı açacak. Pat diye armut ağzına düşecek. Armut piş, ağzıma düş. Böyle mantık mı olur? Gülüyoruz ama çok kere çalışmadan bir şeyler efendim gelsin diye temenni ediyoruz. Çalışacaksın. Çalışmak Allah'ın emri olduğundan çalışacaksın. Ve en lezzelil insanı illa mâ Sen gayretini göstereceksin efendim kulluğunu yapacaksın Allah da rububiyetini Rabb'lığını gösterecek ihsan edecek. Ne kadar güzel Arifane söz söylemiş İbrahim'i Ethem Hazretleri. Ethemin oğlu İbrahim. Demek İbrahim'i İ. Oldu mu? Babalık, oğluk münasebeti olduğu görülüyor. İbrahim'i Ethem Hazretleri. Ne güzel söylemiş. Demişler ki aylardır yağmur yağmıyor. Topraklar çatladı. Otlar sarardı, soldu, kurudu, bitti. Hayvanlar yiyecek bulamıyorlar, zayıfladılar. Gel yağmur dağasına çıkacağız, sen de gel. Şere bakmış, kendisini yağmur dağasına çağıranlara. Çok hoşuma gidiyor. اَقِيمُ بِعُبُودِيَّتِكُمْ فَاِنَّهُ عَلَمُ بِرُبُوبِيَّتِ Siz kulluğunuzu güzel yapın, doğrultun işinizi, halinizi doğrultun, o Rabblığını bilir. Ne demek istiyor? Sen Allah'ın sevgili kulu sana Allah geceliğin yağmur yağdırır, gündüzlüğün güneş çıkartır, her şeyine rast getirir. Sen kulluğunu güzel yap. Güzel yapmakta gayretli olacağız. Kulluğu, güzel yapmaya çalışacağız. Efendim Allah sai'yi emrettiği için çalışacağız. Pür dikkat ve çalışkan kullar olacağız. Hakiki müslümanlık bu dervişlik, bu tarikat, bu tasavvuf, bu ariflik bu. Kâle ve su'ilen nuriyye anil fakir es Yani sadece bu sözü söyleseydik de tamam, Allah razı ben gidiyorum, vaazım bitti deseydim yeterdi başöğretmen. Neden? Çok mühim hakikat bu. Bu kadarı yeter. Çok sözü ne yapacaksın? Bir tanesinden istifade etsen kurtulursun. Ama okuyalım. Su-i'den Nuri'ye anil fakire sadık. Bu Ebu'l-Hüseyin'e Nuri Hazretlerine fakiri sadık kimdir diye sormuşlar. Fakir muhtaç demek. Sadık da doğru. Doğru, doğru fakir kimdir? Neyi kastediyor? Doğru Sofi, doğru derviş, doğru Mutasavvur. Fakir dediği burada dervişi demek istiyor. Fukara, fakirler yani dervişler demek. Yani tasavufa girmiş, irfanı elde etmek isteyen, Allah'ın sevgili kulu olmak isteyen, arif kul olacağım, Allah'ın evliyası olacağım, efendim sevgili kul olacağım, iki cihanın hayrına ereyim diye yola giren, tarikatete giren, tasavvufa intisap eden kimse demek. Kimdir hakiki fakir? Hakiki sufi kimdir diye sormuşlar. Fakiri sadıktan maksat bu. Sadık, doğru. Sahte değil yani hakiki. Feqale cevap olarak buyurmuş ki En leziyna yettehimullaha taala fil esbab ve yeşkunu ileyhi fi hal. Hakiki derviş sadık derviş doğru hakiki derviş Allahu Teala'yı sebepler konusunda suçlamayan, itham etmeyendir. Her halde Allahü Teala hazretlerine efendim gönlü efendim uyumlu gönlü sakin efendim, gönlü iltica edip gönlü memnun olandır. Şimdi, esbab, sebepler demek. O bir takım olaylar oluyor. Kibriti çakıyorsun, ateşi yakıyorsun filan. Efendim, bir sebep, bir sonuç doğuruyor. Sebepler, sonuçlar. Her olayın sebebi var, sonucu var. Sen şöyle yaptın da böyle oldu, diyoruz. Şimdi, sebepler vardır, İnsan o sebeplerle bazı şeyler elde ediyor dünyada. İşte dükkan vardır mesela. Dükkan bir kazanç sebebidir. allah Teala Hazretleri rızkını oradan veriyor. Sebepler var. Tamam. Bir de sebepleri sevk eden, kullanan, yaratan, gönderen, düzenleyen Allah var. O nedir? Allah-u Teala Hazretleri müsebbibül esbab. Sebepleri sebep yapıp da sana gönderen sebeplerin müsebbibidir allah Teala Hazretleri. Şimdi insanın rızkı başın kazancı başarısı dünyada elde ettiği varlıklar ve Efendim başına gelen olaylar sebeplerle oluyor. Ama o sebepler kendisi canlı bir şey değil. O sebepleri sana gönderen kim? Allah. Müsebbib kim? Müsebbibül esbat kim? Allah. Şimdi sebepleri sebepleri ön plana alırsan, sebepleri esas sanırsan yanılırsın. Yani zenginin birisi hizmetçisini gönderse veyahut postayla postayla bir zarfın içinde sana diyelim ki on bin mark gönderse mesela zarfın içine konulacak bir para gönderse büyük bir para zarfın içinde postacı getirdi zarfı bir açtın o içinden on bin mark şu kadar milyon para ediyor filan sevindin değil mi? Teşekkürü postacıya mı yaparsın? Yoksa zarfın içine paraları koyup da sana gönderene mi? Kime teşekkür edilir? Postacı nedir? Sebep naklediyor, getiriyor. Asıl zarfın içine parayı koyandır. Sana ikramı yapan postacı değildir. O aracıdır. Bu bir benzetme. İşte sana gelen olayları sana yazan anlamına sana gönderen senin yediğin nimetleri sana veren, senin sıhhatini sana sağlayan, senin hayatında şükretmene sebep olacak her şeyi sana veren kimdir? Allah. E neyle veriyor? Dükkandan veriyor, bilmem oradan veriyor, buradan veriyor. Şimdi aşağıda başka bir bölümde gelecek, oradan da göreceğiz. Diğerlerden geliyor yani bu sebeplerle, bir takım sebeplerle senin rızıkların, şeylerin geliyor. Ama asıl gönderen, yapan, eden Allah. İşte bir şey gelmezse bazı insanlar ne yapar? Aç kaldı, dükkana müşteri gelmedi, işi biraz ters gitti filan. Bu sefer, ayarı bozulur, kafası bozulur, dili bozulur, sözü bozulur, imanı efendim ildicası teslimiyeti vesairesi sarsılır filan. Bu nedir? Zayıflıktandır. Nasıl olacak? Allahu Teala hazretleri verse de vermese de efendim ona karşı kulluğu güzel olacak. Şimdi hakiki derviş kimdir? Sebepler konusunda Allahu Teala hazretlerini suçlamayan, itham etmeyendir işte bana rızık gelmedi. Allah demek ki vermedi filan diye sebepler olmadığı zaman, başına eline umduğu şeyler gelmediği zaman Allah'a karşı kulluğunda kafası karışmayandır. Reis günü <gülüyor> ileyhi fikülle hal her halde Allah'a karşı sevgisi, saygısı, bağlılığı, kalbinin durumu tatlı, sevgili, bağlı, sakin olandır. Dervişlik bu. Hakiki derviş Hakiki efendim, sofi bu. Yani, elhamdülillahi alakülle hal demek bu. Onun anlattığı gibi bir şey yani. Her halde Allah'a hamdü senalar olsun. Hoştur bana senden gelen meselesi. Geçen hafta da söylediğimiz mesele. Sebepler oldu, olmadı. Geldi, gelmedi. Para aldım, almadım. Kazancım az oldu, çok oldu. Şu oldu, bu oldu. Allah'a itham etmeyip, Allah'a olan sevgisi, saygısı, bağlılığı sapasağlam devam edendir. Yani ne durum olursa olsun. Sevinçli günlerinde Allah'a güzel güzel ibadet ediyorsun. Kederli günlerinde yine kalkıp abdest alıp yine ibadet ediyorsun. Efendim genişlik zamanında oh sofranın üstünde çeşit çeşit nimetler var. Çok şükür ya Rabbi diyorsun. Neşenden, keyfinden yanına gelinmiyor. E aç kaldığın zaman o zaman suratın asılıyor, yüzün buruşuyor bilmem olmaz. Her halde her hali kârda Allah'a karşı sevgin, saygın, bağlılığın, kulluğun sağlam devam ediyor mu? Ediyor. Tamam. Hakiki derviş sensin. Hakiki dervişlik böyle olur. İyi hal olunca iyisin de kötü hal olunca kötüleşmişsin. Demek ki sahtesin. Bozuluyorsun demek ki. Hakiki derviş değilsin. Buradan neyi öğreneceğiz? Kaderi, rızayı ve başımıza dünyada ne hal gelirse gelsin Allah'a karşı kulluk edebimizde bir değişme olmamasını öğreneceğiz. Olayları hazmetmeyi öğreneceğiz. Mihneti, meşakkati görünce bozulmamayı öğreneceğiz. Öyle olacak yani derviş, hakiki derviş olmak istiyorsa, yani iyi kul olmak istiyorsa, başına gelen olayları Allah yazıyor, kazancını Allah gönderiyor. O durumlardaki grafiğin aşağı inmesi, çıkması iyi, kötü şeyler onu sarsmayacak. Değişmeyecek. Bu hale erişmedi. Güzel şeyler olduğu zaman herkes tabi sevinir. İyilikle muamele gördüğü zaman iyilikle karşılık verir. Ama asıl güzel ahlak nedir diyor Peygamber Efendimiz kötüye karşı iyilik yapmak. Her kişinin işi budur işte. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek her kişinin karı kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Her kişinin karı. Demek ki ahlaki içtimai davranışlarımızda da bu. Akıl, bu mantık, bu zihniyet olması lazım. Bir bana iyilik yaparsa ben iyilik yaparım da o bana kötülük yaparsa elime girmesin, ciğerini sökerim, efendim postunu yere severim, efendim etini kıyma yaparım, canıma okurum. E olmadı. Kötülüğe de iyilikte mukabele etmeyi öğrenecek hakiki derviş, böyle fedeyin çemberinden geçmiş olacak. Her halde halini korumasını, güzel halini bozmamasını bilecek. Kale ve enşe denen nuriyyü, geldi şimdi bir şiiri. Dedim ya geçen hafta, bu mübarekler duyguların güzel bir ifade vasıtası olan şiiri kullanmışlardır şair ruhlulardır. Şairlik de zaten şair ruhluluk da duyguların coşkunluğundan gelen bir şey. Şiiri kullanırlar. Bazen muratlarını, meramlarını, zevklerini, arzularını, aşklarını, şevklerini şiirle ifade ederler. Bu Ebu hüseyin ve Nuri Hazretlerinin hayatını okurken de bir sürü şiirle karşılaştık bu bölümde. Şimdi son şiirini okuyoruz. Çünkü bölüm bitiyor. Ve kem runtu emren Künte li finsira fihi bi minni eberra ve erhama azamtu ala ohisse kalbi illa ohisse bi khatrin ala al qalbi illa kunte entel muqaddama Şimdi burada bir matbaa hatası var. Kitap elinde olanlar bunu da düzeltsinler. Minen yazmış. Minni olması lazım onun. Düzeltiyoruz kitabı. Geliyoruz manasına. Ve kem runtu emren firtelifin sırafihi Nice işten ben efendim ayrılıp gitmek istiyorum sen de bana ona varmayı tercih edip tercih et, ona varmayı yaptır diyorsun. Ben ayrılıp gitmek istiyorum. Sen oraya gelmeyi tercih ediyorsun. Bana onu yaptır diyorsun. Felazil de daima bi minni bana benden eberre ve erhama. Daha iyilik yapıcısın, daha merhametlisin. Aslında, aslında ben bir şeyden ayrılıp gitmek istiyorum. Sen oraya git gitme gel diyorsun. Aksini bana yaptırtıyorsun. Bana benden daha iyilik yapıcı, daha merhametlisin ya Rabbi. Evet. Bazen insan nefsinin arzusu olarak, gönlünün isteği olarak bir şeyi yapmak ister, Allah da o işi yaptırmaz. Ama nedendir? Aslında o senin yapmak istediğin işte şer vardır, Allah'ın yaptırdığı işte hayır vardır. Hayırlısını yapıyor Allah ama sana keyfine ters gelir, hay Allah bu işin şey niye olmadı filan diye üzülürsün. Nasıl bir misal verelim? Mesela bir arabaya bir vasıtaya bineceksin pür telaş kanter içinde yetişeceğim diye gidiyorsun vasıta kalkıyor yetişemiyorsun eyvah filan üzülüyorsun kaçırdım vasıtayı filan diye neydi maksadın? yetişmekti, bilmekti içine fakat biraz sonra duyuyorsun ki o vasıta kaza yapmış, yanmış, içindeki 17 kişi ölmüş. O zaman ne diyorsun? Aman! İyi ki bilmemişim ya, bilmemem de hayır varmıştı demek ki. Allah beni yaşatacakmış da ondan bindirtmemiş, ondan kaçırmış vasıtayı diyorsun. Misal. Aklımıza gelen bir misal. Heh, bu da şair, yani Ebu'l Hüseyin'in Nuri Hazretleri şiiriyle diyor ki, ben nice işten ayrılmak istiyorum, sen oraya gelmeyi bana efendim e, yapıyorsun, nasip ediyorsun, onu tercih ediyorsun, yaptırıyorsun, gitmek istediğin yere getirtiyorsun. Görüyorum ki bana benden daha iyilik sever ve daha merhametlisin ya Rabbi. Öyledir. allah Teala Hazretleri'nin yaptığı her şey efendim senin hakkında mutlaka daha hayırlıdır. El hayru fi mahtarehullâh Allah'ın sana seçtiğinde hayır vardır. Sen ne olmak istiyordun? Allah sana hangi mesleği nasip etti? Sen kiminle evlenmek istiyordun? Allah seni kiminle evlendirdi. Sen hangi işi tutmak istiyordun? Allah sana hangi işi nasip etti? Bazen böyle insanın arzusuyla olay olanlar farklı olur. Bil ki onda bir hayır var tu alalla o hisse bir hatin al kalbi İlla gün entel katddema yemin ederim ki karar verdim ki kesin olarak hatırıma Efendim bir hayal bir hatıra bir düşünce geldiğin zaman ilk önce seni düşünmeye azmettim karar verdim yemin ediyorum öyle yapacağım Veyahut bu mazi sigasıyla, yani yemin ederim ki hatırıma efendim, bir şey, gönlüme bir hat, hatıra, bir hayal, bir düşünce gelmiş onu hissetmişsem, e, e, sen ilk önce olmalısın, ilk önce seni düşünmeliyim ondan, senden önce başka bir şey düşünmemeye karar verdim, azmettim demek oluyor. Tabii bir insan, bir işin başında her şeyden önce Allah'ı düşünürse ne yapmış olur? Çok isabetli bir şey yapmış olur, Allah'ın rızasını düşünmüş olur, o işte sevap kazanır. Onun için biz her işin başında ne yapıyoruz? Besmele çekiyoruz. Bu Allah'ı hatırlamaktır. Bir de Müslümanın her işte niyet etmesi vardır. Namazda niyet ediyoruz, oruçta niyet ediyoruz, her şeyde niyet ediyoruz. Niyet de başında bir hatırlamadır. Hem besmele, hem de niyet, o işin bize sevaplı olmasını sağlıyor. Ahiret bakımından kazançlı olmasını sağlıyor. Her işimizin başında besmeleyi çekeceğiz. Allah'ın hayrını rızasını efendim düşüneceğiz ve iyi şey yapma niyeti edeceğiz. O zaman her işimiz bize sevap kaynağı olur. Ne yapsak? uyursak bile uyursak bile sevap olur. Bu da ikinci beyişte şey yapıyor, yemin ediyor ki ilk, ilk önce seni düşüneceğim diye azmettim efendim, böyle bir şeyi yemin ediyorum, kararlaştırdım diyor. Biz de inşallah her işimizde önce Allah'ı düşünelim Celle Celaluhu ondan sonra işimizi yapalım. İşimizi Allah'ın rızasına göre yapalım. Sonuncu paragrafa geldik. Bitiyor bu bölüm. Ebu Hüseyin'in Nuri Hazretleri ki bu tasavvufların en alimlerinden çok kıymetli bir kimse idi. Oku hayatını. Ve umtiren Nuri meclisen lissultan fekâle lehum min eyne te'külûn fekâle leslâ lesnâ esbab. esbâb elleti, elleti lebu bihel erzâk نَحْنُ قَوْمُنْ مُدَبَّرُونَ Ebû hüseyin i Nuri Hazretleri sultanın bulunduğu bir meclise götürülmüş. Sultan, padişah, zamanın halifesi, hükümdarının yanına götürmüşler Ebû hüseyin i Nuri Hazretlerini. Sultan Ebu'l-Hüseyin'i Nuri Hazretlerine sormuş. ''Min eyle külün Nereden yiyiyorsunuz? Yani maişetinizi nereden sağlıyorsunuz? Kazancınız nereden geliyor? Yeme içmenizi sağlayan gelirler nereden geliyor? Demiş ki ona cevaben ''Fekale, lesna nârikul esbab'' Biz sebepleri bilmeyiz. Sebepleri gören bilen insan değildir. Bilmem işte geliyor bir yerden elhamdülillah o oluyor. Elleti süstele bu bihen erzar <gülüyor> rızıkların onlar aracılığıyla kazanıldığı sebepleri biz bilmeyiz. Bilmiyoruz. Bilmem. Bilmiyoruz dedi. Bilmem demek istiyor yani. Biz sebeplerin rızıkların kazanılmasına sebep olan araçları, sebepleri bilmeyiz. Nahnu kavnun müdebbirun biz işleri görülük kayırılan insanlarız. Yani Allah Teala Hazretleri veriyor işte. Öyle biz şey yapmadan bir sebep peşinde koşup da rızık arayacağız diye çırpınmadan Allah bize evet veriyor. Yuvadaki kuşa nasıl annesi getirip ağzına koyuyorsa uçmadan çalışmadan efendim biz e, işi görülü veren insanlardanız. Allah tarafından görülü veren insanlardanız demiş. Evet e, tasavvufta şey var insanın kendisinin elinin emeğiyle yemesi var. Onun için birçokları bir meslek tutmuşlardır. Çalışmışlardır, elinin emeğiyle kazanmışlardır. Ondan yemişlerdir ve başka da yedirmişlerdir. Kimisi de efendim tamamen Allahu Teala Hazretlerine teslim olmuştur. Allahu Teala Hazretleri onlara ihsan ediyor. Ta, tabi keramet yoluyla da ihsan ediyor. İstediği yerde sofra kuruluyor. Yiyorlar, içiyorlar. Belki öyle demek istiyor. Gelelim bundan sonraki e, mübarek zaten Zat'ın hayatına doğru efendim bir sayfa açarak onu okumaya onun şöyle hayatından bir başlayalım. ''Bu şahıs Ebu Osman el-Hiri en-Nisaburi'' Künyesi Ebu Osman Biliyorsunuz künye deniliyor Ebu'lu kelimelere, yani Osman'ın babası demek. ''Hiri el-Hiri'' noktasız ''ha'' ile uzun ''i'' ile ''Hiri en-Nisaburi'' Bu da ikinci bir ismi nisbe. Şimdi Asıl adı neymiş bu adım zat ''Minhum ve minhum Ebu Osman'e Said i̇bn İsmailer İsmail Ebn-i Said İbn-i Mansur'e'l en-nisa ve asluhu mine'l-reyy'yü'' Bu mübarek şahısları anlatıyordu, yazar Sülemi Hazretleri, bu mübareklerden birisi de Ebu Osman'dır. Osman kelimesi gayrimusarif olduğu için üstünlüdür ama mahallen necrurdur muzaafın ilah olduğu için. Ebu Osman'e ama yani başka kelime olsaydı muzaafın ilah olduğundan orada başka hareket görecektiniz. Ebu Osman'e Said ibni İsmail ibni Said ibni Mansurinil Bak büyük dedesinin adı Mansur'muş. Onun oğlu Said yani bu zatın dedesi onun oğlu İsmail, yani bu Ebu Osman'ın babası. Bu Ebu Osman'ın adı da Said imiş. Adı Said, künyesi Ebu Osman. Hiri. Hiri, H harfinin noktasız olanıyla. Kim gibi olup noktasız A ile. Niye bunu böyle söylüyoruz? Bazı kitapları karıştırdım şimdi buraya gelmeden önce. Bu mübareklerin tabii hayatlarını okuyanlar, yazanlar oluyor. Türkçe kitapları nakledenler oluyor. Bunu hayri diye okumuşlar. Hayri. Ebu Osman el hayri diye okumuşlar. Yanlış. Hiri olacak. Neden olduğunu söyleyeceğim biraz sonra. Efendim Aslında hayri diye bir kelime de var. Eski şeyimizde, medeniyetimizde, içinizden belki bazı kişilerin, kişilerin de adı hayri olabilir ama o hı harfi iledir. Hayri, hı harfidir Bu hiri. Hiri ne demek? Hire şehrine mensup demek. Hire şehri neredeymiş? iki tane hire şehri var. Birisi küfeye yakın olan Küfe'nin civarında bulunan yani Bağdat'ın güneyinde bulunan Irak'ta olan bir hire şehri var. Burası eski bir İslam'dan önceki Arapların önemli bir şehriydi. Burada efendim hükümdarlar otururdu. Yani Arapların kabilelerinin reisi olan hükümdarlar otururdu. Hire Küfe şehrine yakın bir şey efendim Irak'ta kasabalar vardı. Bu Hire şehrinde başka Arap hükümdarları vardı. Eski mühim bir şehirdir. Bir Hire'de şey de var. Nişabur'da var. Nişapur veya Nişabur şehri o da Horasan'da. Yani birisi Irak'ta, birisi İran'ın ta şeye kuzey doğusunda arada çok uzun mesafe var Onun için ne demiş Ebu Osmanı hiri en Nisaburi demiş yani Irak'taki hire şehrine ait sanmasınlar diye bir de arkasına en Nisaburi demiş yani Nisaburlu hireli Ebu Osman demek sakın Iraklığı anlamayın demiş oluyor e böyle şey olur mu hocam yani iki tane şehir aynı isimde oluyor Mesela benim Senakkale'deki efendim köyümün bağlı olduğu kasabanın adı Ayvacık'tır. Kaç tane Ayvacık var? Karadeniz'de Ayvacık var. Trakya'da Ayvacık var. Efendim dört yol kaç tane dört yol var? Efendim Ereyli kaç tane Ereyli var? Marmara Ereğli'si efendim İzmit'in karşısında efendim Ereyli efendim Konya'nın Ereğli'si Karadeniz'in Ereğli'si Başka isim yok mu? Canım, bunun tarihi oluşumunun sebepleri var. İşte böyle şeyler olabiliyor. Çeşitli yerlerde aynı isimde şehirler olabiliyor. Türkiye'de bir taşkent var. Orta Asya'da bir taşkent var. Türkiye'de Horasan kasabası var. Orta Asya'da bir Horasan var. İstanbul'da bir Bosna, yeni Bosna var. Efendim, bir de Balkanlarda Bosna var. Çeşitli sebeplerden böyle şeyler çift isimler oluyor. Bu Ebu Osman Hireli ama o Hire Nisabur'daki Hire. Nisabur'un civarındaki Hire'ye mensup. Ve asluhu miner rey. Bu zat-ı muhteremin aslı rey şehrindenmiş. Rey şehri neresiydi? İran'ın şimdiki baş şehri olan Tahran'ın bir mahallesi şimdi. Tahran'ın yakınındaydı. O civardan düştü bu Ebu Osman. Sonra biraz daha Şark'a gitmiş. nişapur şehrine gitmiş. O civarda Hire'den yani ailesi yerleşmiş. Orada doğmuş. Aslı Rey'den. Rey şehrine mensup nasıl deniliyordu? Razi. Bak ne kadar değişik geliyor. Hire'ye mensup Hiri deniliyor. Nisabura mensup, Nisaburi deniliyor. Konya'ya mensup, Konevi deniliyor. Rey şehrine mensup, Razi deniliyor. Hoppala! Nereden çıktı bu Z harfi. İşte böyle. Nereden çıktıysa çıktı. Razi demek Razi -di diye bazıları telaffuz ediyorlar. Dat harfiyle. Efendim, öyle değil. Onu geçen hafta o hatayı da düzeltmiştik. Razi Fahrettin Razi filan diyor birisi Ankara'da vardı. Herhalde vefat etmiştir. İhtiyar bir adam. Yok o Razi filan dedim. Biraz da kızdı bana böyle. Efendim, e, yanlışını çıkarttım filan diye galiba. Efendim. Bir de mesela attar, e, attarlık bir meslek. Kaç tane attar olabilir? Feridittini attar var, Tezkiretül Evliya sahibi, Ali Hakkı'nın attar var. Nakşi silsilesinde başka aktarları burada okuduk efendim böyle şeyler olabilir bunları karıştırmamayı bilmek öğrenmek lazım e şimdi bugün de efendim yazarlardan meşhurlardan kaç tane Ahmet Şahin var kaç tane Mehmet Doğan var kaç tane bilmem ne var efendim ee böyle olabiliyor isim ve soyadı benzerlikleri olabiliyor Rey Rey şehriyle mensup nasıl diyeceğiz Razi diyeceğiz keskin zeyle. R gibi olan zeyle. Sahibe kadimen Yahya bin Muaz raziye ve Şahabne Şucani el-Kirmaniye sümme rahela ila Neysabur ila Ebi Hassin ve sahih ve ahaza anhu tarikate. Bu Ebu Osman el-Hiri evvelce Yahya bin Muaz el razi ile Düştü kalktı. Onun sohbetinde bulundu. Onunla arkadaşlık etti ama yani istifade etmek için arkadaşlık etti demek o sahibe. Bak Razi. Yahya bin Muaz el-Razi nereliymiş? Reyşehirindenmiş. İlk önce Reyşehirli olan Yahya bin Muaz'la sohbeti olmuş. Onun meclislerine devam etmiş. Şah İbni Şuca İnil Kirmani. Kirmanlı efendim Şahibdül Şuca ile sohbetinde bulunmuş onların. Sümmerahale ila bu. Sonra Nişabur şehrine geçmiş. İlim öğrenmek için, yetişmek için böyle şehirden şehire giderlerdi. Ebu-i el el-Haddad'a gitmiş. Onun yanında ve sahibehu onun sohbetine iltihak etti. Ondan dersler dinlemeye başladı. Ve ehhez an anhu tarikatehu tarikatını ondan aldı. Eli oradan aldı. Tarikat elini Ebu Hafs'dan aldı. Ve fi vaktihi bu Ebu Osman El-Hiri zamanında, kendi yaşadığı zamanda, min evhadil meşa hîfi fî sireti. yaşamı itibariyle iç dünyası itibariyle şeyhlerin yeganesiydi Bir taneydi. Çok eşsiz, muhteşem bir zattı bu Ebu Osman El-Hiri Hazretleri. Demin hünteşere tarihi katır tasavvufu bir nezabur, Nişapur'da tasavvuf bundan yayıldı, doğdu, yayıldı. Tabii bu mübarekler Horasan'da Nişapur'da böyle bu işleri pişirdiler, olgunlaştırdılar, yetiştiler, talebe yetiştirdiler filan. Bunun sonucu ne oldu? Yani bu Miskin adamlar, bu efendim tasavvuf erbabı, tekkelere girip de böyle Allah diyorlar bilmem neler filan diye herkes hani gözünde küçümsüyor. Bu tasavvuf büyükleri oralarda yetiştiler. Bunun sonucu ne oldu? Bunun sonucu efendim Anadolu'nun fethi oldu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu oldu. Müslümanların büyük devletler kurup, kurup büyük zaferler kazanması oldu. Bu adamlar işte bu işin temelini hazırlayanlar. Bu kadroları hazırlayanlar, o mücahitleri yetiştirenler bunlar. Horasan'da yetiştiler, olgunlaştılar. Horasan erenlerini bir mübarek çıktı. Efendim, kim? Ahmediye Seviye Hazretleri, hadi bakalım Anadolu tarafına, e, Horasan'dan yetişen o ilim, irfan, kaynayan oradaki şey, manevi ilimler güldür güldür Horasan'dan bu taraflara aktı. Bu tarafların arifleri yetişti. Mevlana, Celaleddin Rumiler vesaireler. Ondan sonra ahali tertemiz, sağlam böyle Allah'a tevekkül eden mübarek insanlar olarak yetiştiler. Allah yolunda canını veren, Allah'ın dinine en güzel hizmet eden, en kıymetli vasıflara sahip insanlar İmparatorlukları, devleti aliyeleri bunlar kurdu. Bunlar sebep. Bunların çalışmaları, bunların öğretmeleri. İşte Nisa burada tarikat efendim bu zattan intişar etti, yayıldı. E Nisa buradan Türkiye'ye kim gelmiş? Ya e Hacı Bektaş-ı Veli geldi oradan. kurulu. Yani bir büyük efendim tesiri olan şahıs. Efendim Merv şehrinden kim geldi? O da Nişabur'a falan yakın Mevlana Hazretleri geldi. O da Osmanlı Devleti'nin manevi temellerini hazırlayan çok büyük şahıs. Daha başka tabi çok büyük şahıslar geldiler. İsimleri pek çok. Semihdü Abdullah İbne Muhammed İbni Abdirrahman <gülüyor> Abdirrahmanir Raziye Yekul Reyşehrinden Razi Rey şehrinden Abdurrahman oğlu Muhammed oğlu Abdullah'tan ben işittim ki diyor yazarımız. Laki tur Cüneyd'e Cüneyd-i Bağdadi ile karşılaştım, tanıştım, görüştüm. Ve Rüveymen. Rüveymen Hazretleri ile tanıştım, görüştüm. Ve Yusuf binel Hüseyin, Hüseyin oğlu Yusuf'la görüştüm. Ve Muhammed bin Fazıl Fazla oldu Muhammed'le görüştüm ve Ebu Ali yine Cüze Caniye, cüz e Canlı Ebu Ali ile görüştüm ve gayre Minel Meşayih, büyük şeyhlerden bunlar ve bunlardan başkalarıyla görüştüm, tanıştım, hepsini tanıdım, dinledim, sohbetlerinde bulundum. Falem ere ehaden arife bitariki ilallah azze ve celle min ebi Osman. Bu Ebu Osman'dan aziz ve celil olan Allah'a giden yolu daha iyi bilenini görmedim. En iyi bileni bu zat. Bana göre. Hepsini tanıdım. Allah'a giden yolu en iyi bilen bu Ebu Osman'dır diyor. Demek ki çok mühim şahısları okuyoruz. Geçtiğimiz de çok büyük bir zattı Ebu Hüseyin Nuri. Ebu Osman'ı Hiri de efendim aynı şekilde demek ki çok yüksek ayarda bir insanmış. Cüneydi-Bagdaidi ile mukayese edilmek ne demek yani? Çok büyük bir Sofi imiş. Mate Ebu Osman Bin Neysabur. bunu da söyleyip bitirelim. Efendim Ebu Osman Nisabur şehrinde Neysabur şehrinde tabi aslı Neysabur'dur P harfi Arapça'da yok Neysabur diyor Araplar onun için Nisabur şehrinde öldü. Hangi sene? Senete Semaniyeti sine ve miyeten 298 senesinde. Bu hangi senedir? Hicri Kameri senedir. Yani Recep Şabanlı Muharremli Ezili sistem. 298 senesinde vefat etti. Ve özellikle Şemitu Muhammed bin Ahmed bin Hamdan Yesküz'e likale. Bu tarihi efendim Hamdanoğlu, Ahmetoğlu Muhammedten de böyle işittim ben. Yezkür'ü zalike böyle bu tarihte öldüğünü o da söylüyordu. kale sallaytu aleyhi. Hatta ben namazında da bulundum demiş. Yani tarih doğrudur. Tamam. Ben namazında da bulundum demiş. Evet. 298 tarihinde vefat etmiş olan efendim bir ee, mübarek zatın hayatıyla ilgili bilgilere başladık. Sayfa tamamlandı. Sağ olursak, selamette olursak, Allah nasip ederse bu mübarek zatın da hayatını ve eserlerini ve sözlerini okumaya önümüzdeki haftadan devam edeceğiz. Fatiha-i Şerife mal Besmele.